1555 numaralı konu Hazreti Peygamber'in namazdan sonra yapmış oldukları zikirler Hazreti Peygamber namaz kıldıklarında şöyle derdi La ilahe illallahu vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü yuhî ve yümî ve hüve ala kulli şeyin kadir Elâhumme lâ mani'e limâ ataite ve lâ mutîe limâ mennete ve lâ râdde gadayte ceddi ceddi. ortağı bulunmayan ve bir olan Allah Teala'dan başka ilah yoktur